Ekonomi, Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz Barış Gencel Baykan, Mahir Ulga ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bizim programımızın artık gelenekselleşmiş konularından bir tanesi e, mega projeler. E, burada farklı konuklarla e, zaman zaman e, durumu değerlendirdik, gidişatı. Masaya yatırdık diyelim. Bugün yine mega projeleri konuşacağız. Aslında bu OHAL dönemi kapsamında çevre politikalarıyla ilgili neler olup bittiğini birkaç haftadır gündeme alıyoruz. Tabii mega projeler aslında son belki 10 yılda aşağı yukarı hız kazanmış durumda. Ama OHAL döneminde onların mega projelere kapıları tamamen açacak bir takım kararlar alındı. Onları konuşacağız ve yarın aslında yine bu çok sorunlu olarak bahsettiğimiz çevre tahribat konusunda çok ciddi uygulamaların süreçlerin yaşandığı üçüncü köprünün yarın açılışı var. Şimdi biraz bu mega projeler özelinde konuşmak üzere Kuzey Ormanları Savunmasından Onur Akgül bugün stüdyo konuğumuz. Onur hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, şimdi istersen hem dinleyicilerimizin de hafızalarını belki biraz <gülüyor> ıı, tazelemek açısından... E, tabii çok e, konuşuluyor yazılıyor belli bir kitle tarafından bu e, bunlar çok yakınen takip ediliyor. Üçüncü e, köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi aslında Kuzey Ormanları savunmasının da çok yoğun şekilde e, mücadele yürüttüğü, e, karşı mücadele yürüttüğü e, alanlar, e, projeler. Bunlarda mesela şu anda hangisinde ne durumdayız yarın? Yani üçüncü köprüyü aslında biraz böyle ne diyelim? Yani ben ya yani benim kendi şahsi açımdan böyle bunların her birini bir yenilgi olarak aslında görüyorum. Bu kadar mücadele edip yazıp çizip konuştuktan sonra şimdi böyle gözümüzün içine bakılarak bu köprünün açılması. Neredeyiz bu projelerde istersen öyle başlayalım. Ya ben bugün tramvayla geldim buraya. Bereket... ...çok düşünceli bir belediyemiz var. Tramvayda... ...o küçük ekranlarda öyle küçük yavru köpekleri... ...falan filan görüyorsunuz. Hı -hı. Da böyle Hı -hı. Işte yeni ilgi... işte ...mutsuzluk falan gibi duygular ortadan kalkıyor... ...en azından bir süre yine. Evet. <gülüyor> Güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi... E, ...bu üçüncü köprü... ...ve Kuzey Marmara Yolu projesi... E, ...aslında bu bizim... ...yani... Bizden önce de Kostan önce de Kostun da kendisinden de sürekli söylediği bu İstanbul'un e, artık ölüm fermanı anlamına gelen e, hı hı. entegre katil projeler ağının aslında başlangıç noktası Koçbaşıydı. Evet. E, üçüncü köprü e, yarın açılıyor. 115 kilometre toplamda 115 kilometrelik bir e, ve bu 115 kilometrin de burada yani çok çok büyük bir çoğunluğu yüzde doksanı belki e, ormanı karalızdan geçti İstanbul'un kuzey ormanlarından evet. e, ve Belgrad ormanını yerarak. Ee, yarın açıyorlar bu projeyi hı hı. Ee, ama tabi bu aslında şöyle bir şey ee, normalde demokrasi dediğimiz kavramın ve katılımcı demokrasi dediğimiz kavramın ve işte hani insanların e, Türkiye'de yaşayan insanların kendi bu anlamda kaderlerini kendilerinin belirlemesine hak tanınması gibi bir meselenin çok çok uzanında kaldığımız günlerden geçtiğimiz için. Evet. ya yani Bunun aslında bir yenilgi değil çünkü yani kafanıza sürekli inen bir copa karşı saniyede 35 defa inen bir copa karşı nasıl bir şey yapabilirsiniz bu mücadeleyi zamanı yayarak ve daha e, makrolaştırarak yapılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, o yüzden biz de zaman içinde Kosta'da e, hem köprüyle hem havalimanıyla doğrudan projelere karşı mücadele ederken hattı biraz daha genişlettik aslında bu durumda. Biraz daha Kuzey Ormanları işte Marmara ve Trakya ölçeğinde de bir mücadele örmeye e, çalışıyoruz o anlamda. Evet. Ee, bir de yani artık e, bu son gelişmelerle birlikte OHAL, Varlık Fonu e, vesaire gibi Madde 75 gibi gelişmelerle birlikte artık bizim yenilgi gibi bir şey hissetmeye lüksümüz dahi yok bir yandan da. O yüzden hani e, tüm ekoloji kent örgütleri de bu madde 75'e karşı o halde geçen tüm o torba da geçen e, vur emirlerine karşı diyelim çevreye ve kente. Hı hı. Zaten hazırlık içindeler. E, evet. Aktifler yani devam edecekler. Bunu da buradan e, söyleyebiliriz Söylemiş olalım evet Peki biraz daha yani bu üçüncü köprü üzerinde e, konuşursak e, Yani tabii Kuzey Ormanları savunmasının e, bu konuda çok e, çalışmaları oldu e, Belki bu eski köprü yani şu anda mevcut çalışan köprülerin durumu ve bu köprünün e, Bu Osman Gazi Köprüsü'nde gördük Aslında bu projenin nasıl feasible olmadığını evet. 40 bin araç e, geçiş garantisi verilmiş e, Bugün aşağı yukarı 20 bin e, araç, yani yarı yarıya e, geçişi var ama bu mesela hükümet tarafından bir başarı olarak lanse ediliyor. E, ve e, yani bunlar tabii ne kadar e, görülüyor halk nezdinde ne kadar e, farkında insanlar. E, bu üçüncü köprü de aslında aynı e, kaderi paylaşacak mı? Yani eldeki veriler e, ne yönde? E, ya zaten e, bu dev katil projelerin uygulama ...sözleşmelerini sürekli gizliyorlar. Yani her şeyden önce böyle bir şey var. Yani e, karar alıcıların... ...kendi kafalarındaki şirketlerle yaptıkları anlaşmalar... ...sürekli olarak ve bunların usulleri nasıl uygulanacağı... ...sürekli olarak zaten halktan gizleniyor. E, ve işte yarı hedeflenenin yarısı kadar araç geçmeyi... ...bu yüzden başarılı algılayıp hani pazarladıklarında... ...bu bir kelime olarak ortaya konmuş oluyor. Fakat e, köprü içinde zaten annesini söyleyeceğiz... Üçüncü köprü için. Evet. E, o halde e, günde kaç milyon lira zarar ettiğimizi söyleyerek başlasınlar mesela o zaman yani duruma. Hı -hı. yani Ve Hı -hı. bunun hiçbir şekilde e, bütün itirazların, çevre, ekoloji örgütlerinin, meslek odalarının, açılan davaların, hukukçuların hepsinin itirazlarını ve verdikleri kararları nasıl böyle derdest ederek bir anlamda e, yaptıklarını filan filan konuşsunlar yani. Üçüncü köprü için de benzer bir durum e, aslında söz konusu. E, üçüncü köprü içinde günlük 135 bin araç Görans. garantisi var e, malum. E, günlük ödeme yapacak hı hı. E, Bu rakama ulaşam ulaşılamadığında Kalan miktarın devlet hazinesi tarafından garanti edildiği bir e, durumla karşı karşıyayız e, Üçüncü köprünün sözleşmesinde Yani İçtaş'ın e, ve Astalde'nin evet. kasasına girecek olan bir miktardan bahsediyoruz e, Yalnız şimdi Çiğdem Toker de yazdı bunu geçen gün hı hı. Yine bu uygulama sözleşmesinin saklanmasıyla alakalı şunu söylemiyor yani burada tonaj e, geçecek araçların büyüklüğüyle ilgili durumlar da söz konusu. Hı hı. E, üçüncü köprü için ağırlıklı olarak FSM'den geçen büyük tonajlı araçların e, oradan geçeceğini ve bu sayede köprü Türk, e, şehir içindeki nispeten e, trafiğin rahatlatılacağını ve de çok komik utanç verici bir yandan ama karbon salını, salımının bu vesileyle azalt, azaltılabileceği filan iddialarında var. Gerçekten bilinen evrenin mantık dizgelerine aykırı bir şey yani. E, böyle bir garanti e, verilmişken Burada tonaj arttıkça e, şeylerin geçeceği, fiyatların yani araçların geçerken vereceği fiyatlar da değişiyor. Aslında bu işte açıklanan olan 3.3 e, e, dolardan 18.81 dolara kadar çıkan bir e, aslında skaladan bahsediliyor. Yani evet. Çiğdem Tokay bunu yeni yazdı. Hı hı. E, bunlardan da elbette ki e, bahsedilmiyor. Şimdi e, geçen yakın zamanda bir veri açıklandı. Yaptığım araştırmada gördüm ben de bunu. Hı. Toplamda e, FSM'den ve Boğazdacı Köprüsü'nden. Ee, ücret ödeyerek geçen araçların sayısı 2016'nın ilk ayında, ilk 6 ayında toplam 190 bin. Hı hı. İkisi toplam. İkisi toplam 190 bin yani ilk altı e, ayda. ayda. Ee, şimdi şu halde şehir merkezinin ve bu köprü araç kö araçların yoğunlukla kullandığı bölgenin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde kalan bir yere e, 135 binlik bir araç e, öngörüsü. Yapıyor e, devlet hı hı. E, ve bunun işte e, trafiği çok büyük or oranda rahatlatacağı iddia ediliyor. E, bir yandan da işte şey var e, bunun ne kadar yüzde beş bu arada yüzde beş megaprojelerin hepsi yüzde beş senelik yüzde beş ekonomik büyüme e, hesaplanarak hani gerçekleştirilmiş evet. bir durumda. Evet. Fakat bu pratikte e, sürücüleri araçların kullanıcılarını 30 kilometre dolaşarak... Üçüncü köprüye doğru ilerlemeyi e, nasıl, e, nasıl çekici olacak, nasıl evet, sağlayacak, nasıl... nasıl gidecek bu büyük bir muamma, muamma. Yani. yapmayacak yani bu uzun süre evet. haliyle yani. Evet. Şimdi bu aslında şu direkt olarak şu konuyla alakalı. Şimdi biz 135 bin aracın geçmesini sağlamak için ne yapmalıyız? O kadar araç yok. Köprüyü ki. yaptık bari araçları geçirdik. <gülüyor> evet değilim, yani <gülüyor> mevcut tüm fabrikaları ve ya da yarısını en azından bilmiyorum yani. E, araç üretim, otomobil üretim fabrikalarını falan çevirmek lazım ki bir yandan hani o kadar aracı bir kere e, ortaya koyalım. E bu araçları kim kullanacak? İnsanlar kullanacak değil mi? Elektrikli araç, robotik araç teknolojisine henüz geçinmiş değil. İnsanlar nereden gelecek? Onlara ev yapmak zorundasınız. Evet. Evi nereye yapacaksınız? Üçüncü köprünün güzergahına daha yeni bakan açıklama yaptı. Üçüncü köprünün güzergahına imar e, açılmayacak diye. Yani bu o kadar hani yalan olmasının bir tarafında böyle gerçekten mantıksızlığın dik alası e, komik bir durum. Ki zaten e, bir de şu tartışma var. Güzergaha, güzergahta imara izin verilmeyecek diyor. Peki ne kadar yakındayız bu güzergahın? Mesela, Mesela. beş metre yakınında mı? E, beş metre yakınına kadar mı izin verilmeyecek? Yoksa atıyorum iki kilometre yakınına kadar mı? Bu da, bu da bir ayrı tartışma konusu. Hı -hı. Kaldı ki e, daha çok kısa zamanda... Ee, mahvedilen, paramparça edilen sosyal hayatı, doğal dokusu, geçmişi tarihi paramparça edilen Kuzey İstanbul köylerinden bir tanesi var. Ağaçlı. İki ayrılır ağaçlı köyü. Aşağı köy, aşağı ağaçlı ve yukarı ağaçlı olmak üzere. Yukarı ağaçlı köyünün neredeyse yarısını zaten e, kamulaştıran, acele kamulaştırma konusu zaten şu anda karara bağlandı. Yine çıktık bir karar değil mi? 3. Evet. köprü bağlantı yollarıyla ilgili olarak. Aynen. 3. <gülüyor> köprü bağlantı yolunun hemen zaten e, dibindedir yani yukarı ağaçlı köyü. Yani ağaçlı köy genel olarak da öyledir e, zaten oraya TOKI e, acele kamulaştırma için oraya müracaat etmişti hı hı. ve e, bu zaten gerçekleştirildi. Keza Yeniköy, Yeniköy'de aynı. Yeniköy'de de e, acele kamulaştırma süreçleri çok uzun zamandır e, sürdürülüyor. Yani bu işte güzergaha izin vermeyeceğiz, güzergahta imarlaşma izin vermeyeceğiz deyip güzergahın tam kalbinde. Evet, Türkiye. insanları yerinden yurdundan neden bir takım uygulamalar aslında devam ediyor değil Yapılmış mi? Yapılmış ve Yap devam eden uygulamalar devam ediyor, yani, Evet, aynen. evet ve o insanlar şimdi neredeler, ne yapıyorlar değil mi? <gülüyor> yani bu projelerin tahribatı sadece tabii çevreye, doğaya değil... ...aynı zamanda yaşam alanlarını da e, tahrip eden, yok eden belki değil mi? Yani artık oraların belki isimleri değişecek, artık orası ağaçlı köyü olmayacak... ...başka bir şey olacak değil mi? Yani bu, bu tarz böyle dönüşümler... E, Geçiriyor. Bu projelerle birlikte İstanbul'un dokusu tamamen özellikle Kuzey Ormanları tarafına doğru açılan bölümü ciddi bir değişime dönüşüm geçiriyor. Kesinlikle. Nezih abi var ağaçla bizim dostumuz. Kuzey Ormanları savunucusudur kendisi. Yaşam savunucusudur. Ee, onu 3. Havalimanı ile ilgili hazırladığımız raporun basın toplantısına davet etmiştik. Ya Çok basit, net bir şey söylemişti. Hı hı. Bu köyün adını artık değiştirmek zorunda kalacağız. Bu köy ağaçsız olsun adı artık öyle yapmak zorunda kalacağız. Hatırlıyorum onu. Evet, öyle mi? evet. hatırlıyorum. Yani çok evet. nettir yani çok orada. Net. Çok çarpıcı bir söz Evet, evet unutulacak gerçekten. bir şey değil. Çünkü gerçekten oradan e, yani o köyün içinde yerelde yaşayan insanlar bunun direkt olarak etkisini, deneyimini yaşayan ve... ...en böyle gerçekten gerçeği oradan alabileceğiniz e, insanlardır. Hı hı. Onlara sormak lazım. E, kıyıdan kum çalınırken e, bu ihbar edildiğinde... ...Ağaçlı Köyü'nün e, temel kamu hizmetleri olan su, elektriğin nasıl kesildiğini... ...Ağaçlığının nasıl internetsiz bırakıldığını onlara sormak lazım. Ve bir de işte demokrasi, hukuka saygı gibi kavramları bu, bu göze yeniden bakmak lazım diye düşünüyoruz. Evet. Bir genel anlamda konuştuk aslında tabii üçüncü köprü yarın açılacağı için biraz üçüncü köprü özelinde konuşuyoruz bir ara verelim aradan sonra o hal döneminde mega projeleri etkileyecek yine bazı kararlar alındı onlardan bahsedelim. Kolunu bir yanımı saradı, varilci olup bir yanımı saradı. Mübreze kolunu bir yanımı saradı, varilci olup 500 atlı yılan kestiğler yolu. Yinan kestiğler yol eski ya, dünyaya hükmü dar olmaz <Gülüyor> yıl 1341 mefsim ve uyudu sebep oludu şeytan bir canakydı yıl 1340 bin mevsim ve uyudu Üzerim çoktur, çektim çilimi, hesabı yoktur. Hiçnik yolda üstüme yok. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Kuzey Ormanları Savunmasından Onur Akgül ile mega projeleri konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda biraz genel bir değerlendirme yaptık. Şimdi ikinci yarıda biraz bu OHAL'in ilanından sonra aşağı yukarı bir ayı biraz geçti. Ee, özellikle çevre ve yaşam alanları mücadelesini e, derinden etkileyecek bir takım uygulamalar, bir takım yasal düzenlemeler e, yapıldı. Tabii bütün bunlar aslında ne e, yani darbe girişimini bertaraf etmekle, ne güvenlik politikalarıyla, ne de demokratik e, uygulamalarla uzaktan yakından ilgisi olmayan e, uygulamalar. Çünkü zaten aslında e, çevre hareketleri e, son derece e, barışçıl e, hareketlerdir ve e, bu uygulamalar aslında bu e, barışçıl çevre hareketlerini de e, özellikle yerellerde e, sahada e, mücadele verenleri e, çok olumsuz e, yönde etkiliyor gerek bu e, silah kullanmanın e, yani neredeyse sonsuz şekilde e, o hal ile e, kolluk kuvvetlerine verilmiş olan yetkiler e, insanları biraz e, tabi mücadeleden sahadan da e, uzak tutması e, uzak kalmasına e, sebebiyet veriyor e, bakalım o hal döneminden sonra belki bunlarla ilgili e, iyileşmeler e, görebiliriz ama mega projeler özelinde e, bizim açımızdan e, önemli olan e, kritik konu bir e, madde 75 e, var Bir de en son bu e, varlık fonu ile ilgili alınan kararlar var onlara biraz değinelim istersen ya çok aslında çok net bir durum yani e, şuradan anlayabiliriz e, darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın e, başbakanın yaptığı açıklamalarda tabi önceki ilk konu darbe girişimini bastırmak atlatmak hı hı, oluyordu hı. olmuştu. Ondan sonraki konular çok dikkat ederdi e, hemen ve derhal e, hemen peşine işte 3. köprü 3. havalimanı gibi e, projeler e, konu edilmişti. Evet. Yani evet darbeyi atlattık. Ee, ekonomimiz yerinde ee, ve artık işte projelerimizi istemiyorlar vesaire vesaire gibi bir e, mantık üzerinden hemen e, projelerin e, yani çünkü şöyle bir şey nihayetinde devlet politikası inşaat ve enerji sektörlerinin sermayedarlarının, sermayedarlarıyla birlikte çok e, birbirlerine çıkartıyor. ...yaşam için muhtaç bir... ...modelde geliştirildiği Hı -hı. için elbette ki... ...bunlardan bahsedilecekti hemen. Evet. Ve onun da aslında o hal ve... E, ...o hal sonrası Varlık Kanunu ve... ...Madde 75'in geçtiği torba yasayla birlikte... ...aslında bunlar çok birbirinin üzerine oturan parçalar. Evet. <gülüyor> e, Madde 75... Ee, ...çok bir hafta on gündür... ...çok ciddi bir şekilde tartışıldı. Hı hı. Ee, meclisten geçmesinin... ...önüne geçmeye çalıştı. Ee, çevre ve kent örgütleri... ...yaşam savunucuları. Hı hı. Fakat bir şekilde... E, ...geçti. Burada geçti. E, meclisteki muhalefetin... Çok, me, ...meclisteki muhalefetin de yetersiz olduğunu... ...ya da yöntem yönteminin doğru olmadığını... ...falan da tartışmak gerekiyor bu doğru. noktada. Evet. Ee, bu da önemli bir konu çünkü. Ee, ve şimdi... ...madde 75 özelinde... E, ...yani artık... Şöyle bir şey döndü bu durum. Ee, bu 3. Köprü, 3. Havalimanı gibi projeler e, 2009'da bizzat Topbaş'ın, Kadir Topbaş'ın e, ve işte Tayyip Erdoğan'ın birlikte e, öngördükleri, hazırladıkları İstanbul'un anayasası diye tabir ettiğimiz çevre düzeni planında yer almıyor. Hı -hı. Her şeyden önce onu söyleyelim. Evet. Şimdi bu OHAL e, ile gelen Varlık Yasası, e, Varlık Fonu ve Madde 75'in getirdiği aslında işin özü, işin ruhu biz tamamen bu işten yani caydık. Bunu da artık böyle hani... Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım noktasına gelmiş durumda hükümet. Sen yani sallam, şey yapmayalım. Artık yani bir şey yapmayalım. E, artık bunları hiçbir şekilde önemsemiyoruz, yani ciddiye almıyoruz. E, bu da bunun e, ispatıdır anlamına geliyor yani. Madde 75'in getirdiği korkunç gelişmeler var. E, chat süreçlerinin e, izinlerin, ruhsatların bu projeler için e, projelerin gerçekleştirilebilmesi için birçok izinler ve ruhsatlar alınması gerekiyor. Evet. Bunların Sürecinin tamamıyla bakanlar kuruluna karar alma süreçlerinin tamamıyla bakanlar kuruluna devredildiği bir ortamdan Evet ee, aslında özellikle çetlerle ilgili zaten e, Türkiye'de olağanüstü hal e, durumu vardı. Yani çet süreçlerini biz burada mesela çok konu ettik e, bugüne kadar. Çetlerle ilgili özellikle çetsizleştirme e, anlamında çok e, ciddi e, ya hukuk ihlalleri yaşandı. E, pek çok davalar açıldı. O davaların sonuçları hiçbir şekilde e, uygulamaya geçilmedi. Projeler devam ettirildi. Çok ciddi ihlaller yaşandı. Şimdi artık bunun önü. E, tamamen e, değişik ve e, e, özellikle ÇED yönetmeliğinde de herhalde 20 küsür defa değişiklik yapılmış olmasına rağmen şimdi tamamen e, ÇED yönetmeliği Ortadan kaldırılıyor gibi bir şey oluyor. Çed yönetmeliği zaten şu haliyle şu andaki haliyle zaten tamamen önemsenmeden evet. dikkat alınmadan uygulanıyordu. Ki zaten çed yönetmeliğini Danıştay ortadan kaldırmıştı. Yani bu evet. fecat olan çed yönetmeliğini baştan aşağı en kredik hmm. maddelerini iptal ederek Danıştay'dan bahsediyoruz. Doğru. Zaten ortadan kaldırmıştı. Evet. Şimdi Danıştay'ın hani o anlamda Danıştay'ın diğer idari dava Danıştay idari dava e, ...Daireleri kurulunun diğer yerel mahkemelerinin bölge mahkemelerinin verdiği tüm kararlardan artık belli ki sıkılmış olacaklar. Arkadaşlar biz boş bu işi, biz toptan bu işi. ...bir e, çözümünün yoluna bakalım... ...diyerek her şeyi bakanlar kurulunun... E, ...kararına e, bağlıyorlar. Sadece bununla da kalmıyor. Arazi tesisleri, tahsisleri pardon... Hı hı. E, ...şirketlerin giderlerinin... ...işçi giderlerinin... ...vergi vediler, muafiyetleri, vergi muafiyetleri bir teşvikler... ...birçok e, bir böyle maddi olarak da... ...şirketlerin önünü açacak... Rahat, ...rahatlatacak e, birçok uygulamayı... ...birden kapsayan bir... Evet. E, ...yasa e, evet, bu. Evet. Sermayenin önüne aslında... Ee, tamamen e, satılamayacak e, hiçbir şey olmadığını e, gösteren uygulamalar bunlar ve işte sit alanlarını, e, tabiat varlıklarını, kültürel belki tarihi bir Kesinlikle. takım e, varlıkların e, sonuna kadar e, sermayenin e, hizmetine, emrine... ...açıldığı bir dönem... E, ...göreceğiz herhalde bu madde 75 ile birlikte. Aynen. Belki biraz da süremiz daralıyorken... ...istersen biraz da varlık fonundan... ...bahsedelim yine mega projeler... Hı -hı. ...açısından e, kritik bir karar. E, varlık fonunun da... ...zaten yine e, şu anda hükümetin... E, ...ekonomik alanda kalkınma diye... ...tabirttikleri e, alandaki hamlelerine... ...baktığımızda yine... E, ...enerji ve altyapı e, sektörlerinin şeyini görüyoruz... E, gemi azıya alınmış şeklinde koşturduğunu görüyoruz. Bir süredir zaten. E, fakat tabii bu e, her zaman çok yaptırılabilir, gerçekleştirilebilir sonuçlar da getirmiyor. Çünkü elde gerçekten fecaat bir tablo var. Şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam dış borç stoku, dış ve iç borçlar dahil olmak üzere 420 milyar dolar. 420 milyar dolar. Yani evet. bunun altını çizmek lazım. Çünkü yarın şu şöyle bir karşılaştırma yapalım netleşsin diye. Yarın açacak, açacakları 3. Köprünün e, ...maliyeti 2.8 milyar dolar. Hı hı. 420 milyar dolarla karşılaştıralım bunu. E, varlık fonu için... E, ...bunu zaten en yakın zamanda BES... ...işte bu bireysel emeklilik... Evet. ...konusunda geçirdikleri yasayla da zaten... ...nasıl bir şey olacağına dair sin sinyallerini verdiler. E, varlık fonunun da... E, ...toplamda sağlayabileceği, sağlamasının hedeflendiği e, miktarı da 200 200 milyar dolar olarak belirtmiş durumdalar. Yani 200 milyar varlık fonunun e, en böyle gürbüz halinin, en semiz halinin bile vardığı noktada borç stokunun karşılanmasının hani bırakın. Çok çok gerisinde. Ki <gülüyor> yani bu saçma bir durum. Varlık fonunun tar tartışılabilir hiçbir yönü yoktur zaten. Böyle bir şey olamaz yani. Evet ama burada kaynağı yani burada yaratılan kaynağın biz tabii e, şunu biliyoruz. E, özellikle 3. Köprü, 3. Havalimanı e, gibi e, mega projelerin finali Finansmanında. E, yani bu işte daha çok e, belli bir e, kitle, belli bir grup e, iş adamı etrafında e, dönen e, ihalelerin veya Aynen. direkt e, verilen bir takım işler olduğunu biliyoruz. Tabi yani genel e, dünyanın içinde bulunduğu finansal, ekonomik konjonktüre de tabi bağlı olarak e, bunlara para e, kaynağı bulmakta zorlandılar. E, i̇çerideki bankalardan yine aynı şekilde kaynak bulmakta e, zorlandılar. Ve şimdi aslında en büyük Tehlikenin bu varlık fonunda e, oluşturulmuş oluşturulacak e, paranın, finansın e, tamamen e, bu tarz. Yani beton, asfalt Kesinlikle. ve işte fosil yakıtlara da bir takım e, enerji e, projelerinin e, buradan e, yani bir paralel aslında hazine yaratılarak e, bu projelerin finanse e, edilmesi e, söz konusu bu varlık fonunun aslında altında yatan niyetin zaten. ...ekonomistler de böyle olduğunu söylüyor. Kesinlikle. E, çünkü zaten en basitinden 3. Havalimanı projesinin örneğinde de bunu verebiliriz. 3. Havalimanı için işte e, devletin kasasından halkın cebinden tek kuruş çıkmayacak diye pazarlayıp durdular. Hı hı. E, ve şimdi en son birkaç ay oldu tabii ki en son dediğim. Yani e, havalimanı için onaylanan e, finansman paketinin e, %70-%80'i kamu bankalarından karşılandı. Ne oldu? Değişen bir şey yok yani hazineden karşılanması anlamında. Evet. Bulamadılar çünkü bu parayı. Nihat Özdemir birçok defalar gitti dışarı oraya gitti geldi. Bu mahşerin beş atlısının için önlerine seyreden kırmızı yollar, kırmızı halılar. <gülüyor> Fakat bulamadılar çünkü zaten Ekvator prensipleri diye bir mesele var. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Üçüncü havalimanı projesine bile fon bulamamışken bir de Kanal İstanbul projesine hiç bulamayacaklar. Sadece 78 galiba rakam hatırlamıyorsam e, yatırım planında olan termik santral var. Evet. Bir yandan da otoyollar, şunlar bunlar. Nükleer, nükleer santraller var. Santraller bugün imzalan, santraller bugün onayladı Cumhurbaşkanı. Çin'le yapılan, Çinle yapılan adam anlaşmayı. Çin'le yapılan anlaşmayı. Evet. Yani bunun için zaten e, şimdiye kadar yani kendi e, varlıkları da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu karşılamaya yetmeyecek yani. Evet. O yüzden... Sineyi millete döndüler galiba. Herhalde öyle, öyle söylemek lazım. Evet. Yani Belki bir de Sine aslında... sineyi milleti cüzdan bilmiyorum yani. <gülüyor> Belki e, şunu da hemen söyleyelim. Aslında süremiz doldu ama bugün Galatasaray Meydanı'nda Kuzey Ormanları evet. Savunmasının bir e, açıklaması olacak. Hemen onu kısaca söyleyelim. Belki o güzergahlarda olan dinleyicilerimiz varsa evet. katılmak isterler. Ger gerdanlık değil, barbarlık diyoruz. Saat 12.30'da birazdan yani. Hı hı. E, bu konuyla ilgili yeniden bir e, basın açıklaması yapacağız. E, sonuçta biz bu Kuzey Ormanları diye tanımladığımız hat İğne Adadan başlayıp Sapanca tarafına kadar, Kandıra, Kaynarca tarafına kadar ilerleyen bir hat. Buradaki tüm projelere karşı ortak bir alan savunması aslında örgütlemeye çalışıyoruz. Evet. Bunun önemli kısımlarından bir tanesi de bu açılışlara, bu açılıp, bu köprün açılışına karşı yine hareket etmekten geçiyor. Evet. Gelebilenlerle orada buluşmak üzere. Buluşmak üzere. Peki bu hafta da süremizin sonuna geldik. Kuzey Ormanları Savunması'ndan Onur Akgül'ü ağırladık bugün haftaya görüşmek üzere.